Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'dayız Bugün 10 Eylül 2020 ee, Yine konuğumuz İnsan Hakları Merkezimizin Başkanı, İstanbul Borosu İnsan Hakları Merkezi, Merkezimizin Başkanı Avukat Duygu Köksal, hoş geldiniz Duygu Hanım. Merhabalar Aynur Hanım, çok teşekkürler yine davetiniz için. Herkesi selamlıyorum. Ben, <gülüyor> sağ olun, ben çok seviniyorum. Bugün çok yoğunsunuz biliyorum, pek çok görüşmeniz de var. Arada bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Spano dedikodusuyla başlayalım istiyorum. Siz yıllarca Strasburg'ta çalışmış bir insan hakları uzmanısınız. Dolayısıyla kendisini şahsen tanıyorsunuz aynı zamanda diye düşünüyorum. Hem Strasburg'taki Spano algısı İzlenimi hem de Türkiye'ye gelişiyle ilgili değerlendirmenizi e, sizden e, dinleyicilerimizle paylaşmanızı istirham edeceğim. Kim bu Sipano? Öyle başlayalım. İzlandalı, İtalyan, 72'li, Yargıç, Profesör, Dekan, <gülüyor> İnsan Hakları Merkezi'nin ikinci bölümünün başkanlığını yapmış ve Türkiye hakkındaki kararlar oradan çıkıyor mu? Evet. Öyle bir şey. <gülüyor> Buyurun efendim Doğru. söz size. Çok teşekkürler. Tabii geçen hafta Spano'nun yani Robert Spano'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı, İzlanda Hakimi, Robert Spano'nun Türkiye'yi ziyareti çok konuşuldu. 3 Eylül'de Türkiye'ye geldi. Ankara'da bir ziyareti oldu. 4 Eylül'de İstanbul'a geçti. Ankara'daki ziyaretleri tabii hem yüksek mahkemeler hem Türkiye Adalet Akademisi. Bunu konuşuruz zaten birazdan. içerikleri kapsamı yaptığı vurgular vesaire çok konuşuldu, tartışıldı. Eleştirilere de maruz kaldı. Hem uluslararası hem ulusal sivil toplum kuruluşları tarafından ve kurumlar tarafından çok eleştiriler de gördü. Ee, tabii bunu detaylı olarak konuşuruz ama Spano kimdir? Spano Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu anki başkanı İzlanda hakimi kendisi. İzlanda milli hakimi. Aynı zamanda ikinci daireyi yani dinleyicilerimizden bilmeyenler belki olabilir. ikinci daireden kastımız nedir diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ülkelerin içerisinde oldukları ve ülke davalarının görüldüğü daireler var. Bizim Türk Divizyonu'nun yani Türkiye'den gelen başvuruların alındığı daire ve karara bağlandığı daire ikinci dairedir. Ee, yine birinci daire var, üçüncü daire var, dördüncü, beşinci daireler var. Fakat Türkiye başvuruları ikinci daire tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İkinci dairenin içerisinde de e, yedi hakim vardır. Yani yedi ülke vardır. Bunu bu şekilde algılayabiliriz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu. E, bunun öncesinde e, İzlam'da hakimi e, Robert Spano e, ikinci dairedeydi. Ve ikinci dairenin başkanlığını da e, kendisi yürüttü. Ondan önce de e, Işıl Karakaş Eski milli hakimimizdi biliyorsunuz ee, <gülüyor> ve e, o yüzden Türkiye Divizyonu'na çok hakim yani Türkiye'ye çok hakim bu anlamda içtihat açısından e, karara bağlanırken e, kararlara dahil olmuş e, fakat şu an ikinci dairede değil tabii ki şu an başkanlığını e, yürütüyor bütün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ve büyük daire davalarında kendisini göreceğiz. Ee, tüm hakimler orada olduğu için onlara başkanlık edecek Robert Spano eh, ahim başkanı olarak özelliği budur yani şu an için ikinci dairede değil kendisi artık e, fakat bir dönem dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye içtihadını e, bizzat yakından e, bu dairede olarak takip eden bir hakimdi kendisi. Usul hukukuna çok düşkün olduğu söyleniyor Doğru. iç hukuk yollarının tüketilmediğine ilişkin e, içtihadın yerleşmesini ve geniş kapsamanın uygulama alanının genişlemesini Spano'ya borçlu olduğumuz söyleniyor. Siz Doğru. ne dersiniz bu konuda? Doğru. E, Robert Spano'nun aynı zamanda bir makalesi de var. İkincilik ilkesi deriz biz buna. E, i̇şte subsidiaryatif e, dediğimiz prensip. Bu prensibe göre e, işte uluslararası ya da bölgesel yargı organları e, öncelikle iç hukukta mesele çözülemezse ve bu iç hukukta çözülemeyen mesele insan hakları bağlamında problem teşkil ediyorsa biliyorsunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Birleşmiş Milletler devreye girer. Ee, yoksa iç hukukta çözülmüş bir mesele kapsamında o iç hukuktaki çözülmüş meseleyi tekrar ele alıp kendi açısından değerlendirmez burada insan hakları bağlamında bir sıkıntı, bir hukuki problem görüyorsa konuyu ele alıp karara bağlarlar. O sebeple de ikincilik prensibi dediğimiz meselenin evet hatta belki şöyle demek yanlış olmaz babalarından biridir diyebiliriz bir makalesi vardı bu makaleyi de biz İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak Türkçe'ye çevirip yayınlamıştık. Arzu edenler İstanbul Barosu sitesinden bu makaleye erişebilirler Türkçesine. Şunu söylüyor <gülüyor> aslında bu ikincilik prensibi ve mahkemenin bir davayı ele alınış biçimiyle alakalı aslında bu makale. Başvuruculara yönelik yol gösterici bir makale olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki şunu söylüyor. Eskiden Esasa ilişkin daha çok değerlendirmeler yapılırdı. Eski kararlarda işte esasa girerdi, daha çok maddi açıdan bakardı burada bir ihlal olup olmadığına. Şimdi daha çok şu yöne evrildi. İlk derece mahkemelerinin kararları üzerinden bunların yeterli ve uygun gerekçeli olup olmadığı, sahim içtihadını ya da yüksek mahkemelerin içtihadını takip edip etmediği, insan hakları bağlamında kararları değerlendirip değerlendirmediği ve e, yeterli uygun gerekçeler e, sunup sunmadığıyla alakalı aslında usuli bir incelemeye dönüştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtahıdı. O yüzden bunu vurgulamak önemli ve da her gittiği yerde her yaptığı konuşmada sadece Türkiye değil buradaki e, elbette ki ele alınması gereken mesele bunun altını çiziyor. Yani bu yüzden ünlendi. E, bununla ünlü. Türkiye'ye geldiğinde de bunun altını çok çizdi. E, i̇şte bizde çok tartışılıyor biliyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz sonrası ihraçlardan sonraki durumda e, işte iç Hukuk Yolları tüketilmediği sebebiyle davaların kabul edilemez bulunması, işte tazminat komisyonuna devredilmesi, anayasa mahkemesinde derdest olan davaların beklenmesi, önce orada çözülsün, çözülemezse biz bakacağız denmesi bizde zaten çok eleştiriliyor. Ee, i̇ç hukuk yollarının etkililiği meselesi bizde çok gündemde olduğu için hem anayasa mahkemesi açısından, hem tazminat komisyonu açısından, hem ilk derece mahkemeleri açısından, idare mahkemeleri ve diğer mahkemeler Olarak. Sur ceza hakimliklerini biliyorsunuz tartışıyoruz tutukluluklar <gülüyor> açısından, e, kapalı devre itiraf sistemleri, hep yetersiz uygun olmayan gerekçelerle, e, tek düze gerekçelerle kararların veriliyor olması, gerekçesiz kararların olması hep bunlar eleştiriliyor ve hep başvurucuların gözünde işte etkisiz bir yol. Olarak düşünülüyor iç hukuk yolları. O yüzden aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne zaman Anayasa Mahkemesini içtağı, e, işaret etse, ne zaman ilk derece mahkemesini önce tüket ya da tazminat komisyonunu önce tüket gel ya da tutukluluk prosedürünü tüketmedin, doğrudan bana geldin itiraz prosedürünü, önce orayı tüketmeliydin dese biz de hep tüketmeliydin. Elbette ki hani e, göreceli olarak e, etkisizlik üzerine yapılan tartışmalar da çok haksız değil. E, bunun üzerine tartışılıyor. Ama biz şunu biliyoruz ki yani insan hakları bağlamında eğer konuyu de değerlendiriyorsanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu anlamdaki içtihadını biliyorsanız yerleşik içtihad şunu söylüyor. Öncelikle var olan, e, erişilebilir olan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. Eğer bu yollar tüketilmediyse de başvurucu bunun etkisiz olduğunu düşünüyor olabilir. Kamuoyu bu yolun etkisiz olduğunu düşünüyor olabilir. Ama altı çizilmesi gereken nokta şu hak kayıplarına sebebiyet vermemek için. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi isteyelim ya da istemeyelim bir hukuk yoluyla ilgili bu etkisiz bir hukuk yoludur demediği müddetçe ki şu an için öyle bir durum söz konusu değil. İstese de istemese de başvurucu. Etkisiz olduğunu düşünse de yolu tüketmek zorunda ama bu başvurucuyu şundan alıkoymuyor elbette ki. Tabii ki Ahim'in içtihatlarını baz alarak ilk derece mahkemesinin etkisiz olarak gördüğümüz başka davalarda verdiği kararları dosyalara sunarak Hatta belki Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin e, haksız tutukluluklarla alakalı, keyfi tutukluluklarla alakalı çalışma gruplarının vermiş olduğu kararları elbette ki dosyalara sunarak etkisiz olduğunu iddia edebilirler. Ama bu onları iç hukuktaki yolu tüketmekten alıp koyamaz, koymuyor ne yazık ki. E, aslında Spano'nun hatırlattığı şey e, bundan ibaret. Ee, o yüzden çok tartışıldı biliyorum ama e, bütün konuşmalarında da bunu vurgulamış ama vurguladığı bir şey daha var Türkiye'deki ziyaretinde onun da altına çizmek gerekiyor. E, bütün konuşmalarında bunu söylemiş e, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de yüksek mahkemelerin kesinleşmiş içtihatlarının uygulanması e, ve içtihatları uyulmasıyla alakalı ciddi bir vurgusu var. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet NTV ile röportaj yapılmış evet. ee, hazırlanırken şöyle kısaca bakayım dedim orada da kendisine şu soruluyor karar alma sürecinde yaşadığınız zorluklar nelerdir <gülüyor> verdiği yanıt şu üye ülkelerde insan Hakları Avrupa Sözleşmesi farklı uygulanıyor tek bir çerçevede uygulama yapmak lazım. <gülüyor> efendi sorusunun yanıtını alamadığını düşünüp aynı soruyu soruyor. Beyefendi aynı yanıtı veriyor. Çünkü gerçekten de kendisinin hem bu kabul edilebilirlik e, insan hakları mahkemesinin işlevi nedir? Ne zaman e, insan hakları mahkemesine başvurulmalı? Onunla ilgili e, kafayı oraya taktığı ve orada gerçekten muazzam bir hassasiyet ve birikimi sahibi olduğu ortada Ve tabii ki tabii. 47 farklı ülkede tek bir çerçevede bir ortak standart uygulama sağlama yönelik kaygısını defalarca dile getirdi. Şimdi efendim o zaman diğer soruya geçelim. Niye Türkiye'ye geldi? Bu konuda da çok tartışma ve dedikodu yapıldı. Hı. Çünkü Anayasa Mahkemesi, biz İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına, uymayabiliriz demiş gibi algılandığı bitenlerde evet verdiği bir kararla. Mesela sonra. o kararla ilgili ne demek istersiniz ve o kararın verilmesi ve Spano'nun onun üzerine Türkiye'ye gelmesi arasında bağlantı kuranlar oldu. Niye geldi sizce ve e, Anayasa Mahkemesi'nin bu tavrının acaba Spano'ya da İnsan Hakları Mahkemesi üzerindeki etkisi nedir? Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı bu e, Türkiye'yi Türkiye ziyaret etti evet ama daha önce de başkanlar zaten göreve başladıktan sonra taraf devletler kapsamında ziyaretler yaparlar, resmi ziyaretlere katılırlar. Bunun öncesinde de çok örnekleri var. Yani ilk defa bir ülkenin başına gelmiş bir durum değil bu. O yüzden de ben daha önceki ziyaretlere de biraz, içeriklerine de biraz baktım, araştırdım. Ve daha önce de farklı ülkelere gidilmiş, gidiliyor ve resmi ziyaret yapılması da normaldir. Yüksek mahkemelerle görüşülmesi normaldir. Hatta ben şu kadar söyleyeyim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaten içinde... Yüksek mahkemelerle diyalog grubu da var. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu az önce de bahsettiğimiz ikincilik ilkesi gereği. Kararların iç hukukta uygulanması, ihlallere bu şekilde ne kadar azaltabiliriz, nasıl son, son verebiliriz çalışmalarının. Ee, yüksek mahkemelerle birlikte diyalog halinde aslında geliştirilmesi ve farkındalık çalışmalarının yapılması için böyle bir grup zaten kuruldu. O yüzden hani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir ülkeye gelip yüksek mahkemelerle e, görüşmesi e, ya da Adalet Bakanlığıyla devlet organlarıyla görüşmesi e, burada hani söz konusu edilmesi gereken mesele değil diye düşünüyorum ben. Bundan önceki ziyaretlerde de başka başkanların yapmış olduğu çeşitli ülkelere ziyaretlerde de hani sivil toplumla görüşmediğini aslında görüyoruz. Yani çok yaygın bir şey değil sivil toplumla da görüşmek. Resmi ziyaret kapsamından bahsediyorum. Onun dışında başkaca ziyaretlerde elbette ki Avrupa Konseyi'nin çok çeşitli organları sivil toplumla görüşüyor. Örneğin Venedik Komisyonu geliyor şimdi. Venedik Komisyonu görüşüyor vesaire. Eee ama hani bu ziyaretin o şekilde algılanmaması gerekir. Ee, o anlamda ben şuna önem verdim. Ee, verdiği mesajlar nedir? Ben bunları inceledim. Ee, tüm konuşmaları zaten yayınlandı. Ee, basın daha haber olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisi yayınladı bütün ziyaretle, bütün resmi ziyaretlerde neye vurgu yaptığını kendisi yayınladı ve yani genelde yaptığı vurgunun yargı bağımsızlığı üzerine kararların uygulanması üzerine içtihatları uyulması, kararların gerekçeli olması ve bu işin ilk derece mahkemeleri önünde kararları uygun şekilde insan haklarına uygun şekilde prensipler uygulanarak çözülmesi konusunda vurgular yaptığını görüyoruz. Yani yargı bağımsızlığına vurgu yaptığını görüyoruz zaten. Bunun da farklı bir şey olacağını ben zaten düşünmemiştim. O yüzden yaptığı resmi ziyaretler açısından yüksek mahkemelerle ve idari ile idare ile idare makamlarıyla. Görüşmesinin çok eleştiriye açık olması gerektiğini ben düşünmüyorum. Hani olması gereken buydu. İstanbul Barosuyla da görüştü. İstanbul Barosu ile görüşmesi de resmi ziyaret kapsamındaydı. O yüzden zaten İstanbul Barosu Başkanı da kendisine Türkiye'deki şu an hukuka aykırı olarak nitelendirilebilecek pek çok konuyla alakalı bir bilgi verdi. Buna açıklamada yayınlandı zaten. Kendisi Birincisi de e, içtihat kapsamında kalarak elbette ki hiçbir şekilde derdest davalarla ilgili bir görüşme görüş bildirmeyerek e, içtihat kapsamında e, bizim ilettiğimiz noktalara ilişkin olarak kendi görüşlerini bildirdi. E, o yüzden e, resmi ziyaret kapsamında hani, ilk defa olmuş çok tuhaf bir ziyaret olarak algılanmaması gerekir. E, ama tabii İstanbul ve Ankara ziyareti açısından konuşuyorum bunu. Hı hı, anladım. Peki e, e, ziyaretlerde neler konuşuldu? Adalet Akademisi'ndeki yaptığı konuşmanın hukukun üstünlüğü ilkesi üzerine evet. olduğuna dair haberleri okudum ben. Sizin dinlediklerinize ek olarak gerçekten de Türkiye'nin şu an yaşadığı en büyük sorunlardan biri e, yargı bağımsızlığı kadar hukukun üstünlüğü ilkesinin, hukuk devleti ilkesinin e, ihlaline yol açan bir uygulama e, yaygınlığının olması bir taraftan da Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin tekrar ısındırılması, buzların eritilmesi planlanıyor ve yargı reformu çalışmaları devam ediyor evet. ve Anayasa Mahkemesinin önünde de pek çok bakması gereken dava var, somut norm denet, soyut norm denetimi anlamında hepsini bir araya getirdiğinde kamuoyu. E, zamanlamasını manidar bulmuştu. Siz ise bunun evet. doğal bir şey olduğunu ve kendisinden beklenen e, şeyleri söylediğini düşünüyorsunuz. Baroyla olan görüşmeden bize bilgi verebilir misiniz? Gündem neydi? Neler konuşuldu? Ee, baro ile olan görüşmede bir de şunun bir altını çizelim Buyurun. isterseniz. Hani normal evet. olması gereken gibi bir bir e... Görüşme demek çok daha şey değil aslında. Ben kendisinin vermiş olduğu e, mesaj açısından bunu söylüyorum. Yani kamuya evet. yansıtılan e, mesaj açısından bunu söylüyorum. Vermesi gereken mesajları verdiğini düşünüyorum. E, kamuya yansıyan kendi konuşmaları ve basın açıklamaları üzerinden bunu söylüyorum tabii ki. Ama e, pek çok açıdan elbette ki e, tarafsızlık görüntüsünü, e, sarsabilecek ve eleştirilerin haklı olduğu meseleler de var. Yani özellikle hı hı. İstanbul Üniversitesi'ne gitmesi vesaire orada bir Fahri Doktor'a ünvanı almış olması hani bunların tartışılması hiç de e, anormal değil. Bunlar tartışılır. Tartışılması da gerekir zaten. E, çünkü hani e, bunun sembolik anlamlar taşıyacağı da söylendi. İstanbul Üniversitesi ihraçlar bakımından bu söylendi. Mardin ziyareti bakımından. E, evet, elbette ki bunlar ilişkin. tartışılır. Hı. Tabii yani e, bu açıdan ben sadece Spano'nun verdiği mesajlar üzerinden bunu söylüyorum. E, yoksa e, Gezi'nin bir bütün halinde e, eleştirilmesi e, elbette ki olması gerekendir eleştirilmeli de e, ama e, kendisinin verdiği mesajlarda ben bir sıkıntı görmüyorum. Kamuya yansıyan mesajlar açısından İstanbul Barosu ile olan görüşme çerçevesinde de aynı şeyi söyleyebilirim. İstanbul Barosu ile olan görüşmede konuşulanlar zaten bu da yayınlandı ama işte baroların yapısına ilişkin değişiklikler ve bunun hem hukuk devleti ilkesi ülkesi üzerindeki hem yargı bağımsızlığı hem de avukatların bağımsızlığı üzerinde yaratabileceği olası etkiler üzerine aslında kendisine hı hı. görüşler iletildi. Aynı zamanda tabii baro olduğu için avukatların yaşadığı savunmayla alakalı meseleler, sıkıntılar, savunmanın kısıtlanması, avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi, buna ilişkin yürütülen tartışmalar, yargı bağımsızlığına ilişkin eleştiriler, ve Elbette ki tutuklulukla alakalı itiraz prosedürlerinde yaşanan sıkıntılar ve savunma hakkına getirilen sıkıntılarla ilgili ee, avukatların ve savunmanın yaşadığı sorunlar aslında kendisine, aktarıldı Bu da çok normaldir, olması gerekendir ee, ve karşı taraftan da Spano'nun zaten derdest davalarla ilgili kendisi zaten konuşmuyor ama genel olarak savunmanın önemini, avukatların rolünü vurguladığını söyleyebiliriz. E, bu çerçevede e, özellikle kararların gerekçeli olması, e, yargı kararlarına uyulması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına uyulması konusundaki vurgusu e, Baro ile yaptığı görüşmesinde de ön plana çıktı. E, dediğim gibi bu vurguyu yaptı yani yapmadı değil hiçbir konuşmasında bunu es geçmedi. Ee, özellikle yargı kararlarının uygulanması meselesini, gerekçeli karar meselesini, yargı kararlarının, yargılı, yargının bağımsızlığı meselesini e, es geçmediğini görüyoruz. Adalet Akademisi ziyareti de bu anlamda önemlidir. Bakın orada hakim ve savcılarla buluştu. Ve bir yüksek mahkeme hakiminin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcının çıkıp e, hakim ve savcılara bunu hatırlatması, bu yükümlülükleri hatırlatması önemlidir. O yüzden. Tartışılacak meselenin burası olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, şunu da söyleyeyim. Yapacağı ziyaret çok çok önceden ilan edilmişti. Belki hatırlarsınız. Belki Haziran ayıydı, belki Mayıs'ın sonuydu. Çok net hatırlamıyorum tarihi ama. Bir bu ziyaret. Bu okudum ee, Evet. evet. Tabi, tabi. Bu ziyaret zaten çok çok önceden belliydi. Durup dururken ortaya çıkmış bir ziyaret değil. Adalet Akademisi açısından söylüyorum. Adalet Akademisi açılış dersi açısından söylüyorum. İlan edilmişti. Ben de o ilanla görmüştüm. Açık söyleyeyim sizler gibi. E, ama e, bunu bir yüksek mahkeme yargıcının e, çıkıp da hakim ve savcılara yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, yargı kararlarının uygulanması, gerekçeli karar yazılması e, konusundaki vurguyu bizzat ahim yargıcının onlara yapmış olması elbette ki önemlidir diye düşünüyorum. E, diğer sorunlara değinmemiş olması belki de Basına yansımadı hiçbir fikrim yok. Ee, yani ben konuşma içeriklerini biliyorum sadece o da yayınlandığı kadarıyla ama yayınlandığı kadarıyla konuşma içeriklerinden de e, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti e, konusunda vurgu yaptığını görüyoruz dediğim gibi. Baro'yla yaptığı görüşmeyi ben olumlu buluyorum. En azından bunun olmuş olmasını ben pozitif bir şey olarak değerlendiriyorum. Göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki ilişkilerde de tabii ki sivil toplum ile de görüşmeli. İnşallah başka fırsatlarda olur umuyorum ki ve farklı ziyaretlerde sivil toplumla da bir araya gelir. Ama zaten Venedik Komisyonu dediğim gibi CPT, Avrupa işkenceyi Önleme Komitesi. İşkenceyi <gülüyor> Tabii yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin delegasyonları, Avrupa Birliği delegasyonları Türkiye'ye geldiğinde sivil toplumla da her zaman görüşüyorlar. Dediğim gibi Venedik Komisyonu'nu bu çerçevede örnek olarak verebilirim. Ve yapılan başvurularda ben herkese, bütün dinleyicilere şunu öneriyorum. Lütfen sivil toplumun raporlarını Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin organlarının raporlarını lütfen başvurularında kullansınlar. Ee, özellikle bu etkililik meselesinde, iç hukukun etkili olup olmadığı, yolların etkili olup olmadığı meselesinde lütfen Birleşmiş Milletler keza o şekilde, lütfen bunları kullansınlar. Bizler başvurularımızda bunları dile getirelim. Başvurularımızdaki argümanlarda ne kadar ahim ikincilik ilkesini savunuyor ve iç hukuk yolu üzerine vurgu yapıyormuş gibi görünse de e, burada bize de düşen görevler var. Biz bunun ne kadar Uygulanabilirliğini sorgulatabilirsek ve bunu objektif olarak ahime yansıtabilirsek ee, bu anlamda başarı şansı olabilir diye düşünüyorum başvurularda da mesela sizin az önce sormuş olduğunuz karar Yıldırım Turan karar şimdi evet, evet. çok önemli. Anayasa Mahkemesi evet üst üste geldi belki ama dediğim gibi Spano'nun ziyareti aylar öncesinden belliydi. Evet. E, çok önemli değil yani hani bağdaşlaştırılması. E, ama Yıldırım Turan kararını tartışmak önemlidir. Evet Anayasa Mahkemesi açık açık şunu söyledi. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları evet bağlayıcıdır ama ikinci illik ilkesi var dedi. Biz de kendi değerlendirmemizi kendimiz yaparız dedi ama Spano'nun yaptığı vurguyu lütfen unutmayın. Bunu basına açık olarak verilen konuşmasında görüyoruz. Diyor ki Anayasa Mahkemesi ile yaptığı görüşmede de bunu söyledi. Ee, yine basından gördüğümüz kadarıyla elbette ki ee, elbette ki bağlayıcı Elbetteki ki ikincilik ilkesi var ama insan hakları bağlamında da bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin somut davaları insan hakları bağlamında yeniden ele alıp analiz etmeyeceği, gözden geçirmeyeceği anlamına gelmiyor dedi ikincilik ilkesi o yüzden de e, elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin kendi takdiridir ama Anayasa Mahkemesi'nin kararları da 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetimine tabidir. E, bu denetimi engellemez ikincilik ilkesi. O yüzden şimdi hasa, e, Hakan Baş kararı, Baş kararı e, dün panelde reddedildi. Biliyorsunuz Baş kararı Süleyman Turan kararında atık yapılan karardı. Alparslan Altan kararıyla ee, hakimin tutukluluğuyla alakalı şey meselesi ee, bu suçüstü halinin evet. yorumu meselesi evet. ee, mesleki güvenceler dikkate alınmaksızın doğrudan evet. işlem yapılması evet. baş kararında ihlal varken ee, Yıldırım Turan kararında Ar Anayasa Mahkemesi dedi ki tamam senin kararların bağlayıcıdır evet kesin kararların ama dedi ben kendi değerlendirmemi somut olayda kendim yaparım dedi ve e, tam tersi bir karar verdi fakat baş kararı dün artık kesinleşti. Bağlayıcı bir karar. Şimdi bundan evet. sonra aynı meseleyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı elbette ki önemli olacak. Ama başvurucular bunu şu şekilde algılamamalı. Baş kararı kesinleşti. O zaman artık biz Anayasa Mahkemesi'ni tüketmeyelim. Direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidelim. Hayır. Tüketmeye devam edilecek. Ama tüketilirken de işte bu kararlar kullanılacak. Bu argümanlar kullanılacak. Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonra vereceği kararları elbette ki bu konuda bekleyeceğiz. E, o yüzden de hani çok e, ziyaretle bağdaşlaştırmak doğru değil. E, ben o konudaki şeylere katılmıyorum, eleştirilere katılmıyorum ama tabii ki tartışılacak. Tabii ki tarafsızlık ve bağımsızlık açısından e, yaratılan izlenim tartışılacak. Tabii ki tartışılacak. E, ama Ankara ziyareti açısından değil. Yani en azından onu söyleyebilirim. İstanbul'u da devre dışı bırakalım ama Ankara ziyareti açısından değil. Evet şimdi Spano 60 bin davadan bahsetmiş yine. Bir önceki Hı. başkanı da hatırlıyorum 59 bin dava olduğunu söylemişti üç sene önce ve bir yılda bin karar verebildiğini söylemişti. Dolayısıyla zaten insan Hakları Mahkemesi'nin ciddi bir iş yükü var. Evet. Dolayısıyla ikincilik ve Anayasa Mahkemesi'nin ulusal süzgeç olması bu anlamda çok önemli. Kendi sorunlarımızı kendi içimizde halledebilirsek, gerçekten hukuk devleti olma yönünde ilerlersek Spano'da İnsan Hakları Mahkemesi de rahatlayacak herhalde. Ee, tabii ben Banu'nun e, verdiği briefingde e, bu özellikle olağanüstü hal uygulamalarında savunmanın nasıl dışlandığı ile ilgili bilgi verilmiş olduğunu da tahmin ediyorum ve ümid ediyorum. Evet. E, Spano'nun belki de bu ülkeden giderken gözlemlerinden en önemlisi bu yargı içindeki kuvvetler ayrılığının nasıl yok olmaya başladığı ve savunmanın nasıl e, fiilen e, ve bilinçli bir şekilde dışlandığına ilişkin, savunmanın nasıl güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir fikir içermektedir diye diliyorum. Umarım öyle olmuştur. Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle İstanbul Barosu'yla yapmış olduğu görüşme gerçekten benim çok önemsediğim bir görüşme. İyi ki bu görüşme gerçekleşti. Belki de istisnaen gerçekleşti. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Daha önceki başkan ziyaretleri açısından söylüyorum. Hı hı. Dediğim gibi çok alışılmış bir şey değil. Ee, ama e, en azından ben e, bu görüşmede kendisi fikir belirtmemiş olabilir derdest davalar vesaire ama en azından kendisine de bu konuların aktarılmış olması sebebiyle ben önemli bir ziyareti olduğunu düşünüyorum. E, hepimiz eleştirdik çok açıdan e, bu üç günlük ziyareti diyelim. Dediğim gibi hani ilk günü devre dışı bırakıyorum ama üç günlük ziyareti. E, basına çok şey yansıdı. E, sosyal medyada çok tartışıldı. Tabii ki tartışılacak. E, tarafsızlık ve bağımsızlık açısından ama sadece Spano'nun değil elbette ki. yani Spano ikinci dairede değil şu an. Onun da altını çizmek gerekiyor. Tabii, hani, tabii. E, i̇kinci dairede sadece e, şu an için e, milli hakim var. E, ama e, büyük daire davaları açısından elbette ki bu gündeme gelebilir. Şu an Türkiye'nin bir büyük daire davası yok. E, bir tek Selahattin Demirtaş davası var. Onun da kararı bekleniyor zaten. E, ama e, ileride elbette ki olabilir. Hani e, burada da eee e, Tarafsızlık ve bağımsızlıkla alakalı olarak e, gündeme gelen ben eleştirileri anlayabiliyorum, hak da veriyorum. E, Hı -hı. Ama e, bu şeyde ben sadece Spano'nun e, konuşmasına, konuşmasının içeriğine bakarak e, yapması gereken vurguları e, doğru kişilere yaptığını umuyorum. E, çünkü bu hatap e, yüksek mahkemelerdir, idari makamlardır. Bu anlamda <gülüyor> e, ama İstanbul Barosu ile yaptığı görüşmenin de yabanı atılmaması gerektiğini düşünüyorum. E, önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bir ses duydum sanırım Bahri Bey programımıza dahil oldu. Hoş geldiniz. Olabildim. Merhabalar <gülüyor> <Eyvallah> Bahri Bey. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Evet, Benim teknik bir arıza ile ancak olabilir. gelebildim. Olabilir. Şimdi duyulanın zamanı var mı bilmiyorum. Ayrılmak istiyor mu? Devam edebilir miyiz? E... Ben izninizi artık, yani Bahri Bey'e ayıp olmayacaksa izninizi rica etsem. E. E, Çünkü yarım ayı... saat diye anlaşmıştık sizinle. E, e, e, ben e, ben Bence de, iznilik istemedim. Biz de kalabilirsiniz. <gülüyor> ben şu an Şimdi... Bahri Bey haberiniz yok. Adalet Sarayı'nın, İstanbul Adalet Sarayı'nın tam karşısında ışıklarda park etmiş vaziyetteyim. Arabanın içinden mi <gülüyor> Arabanın içindeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir başka programa yetişmesi lazım yine değil mi Venedik evet, Komisyonu'na ilgili evet, peki, görüşmesi var. Peki Ama o çok teşekkürler o Duygu biz bir müzik arası verelim. Bir Ama... dakika vermeyin dur bunu duyması lazım Duygu Hanım'ın. Şimdi bakın sevgili ve çok sayın evet, Murat Murat sevincin bir esprisi var. 8, e, 8 Eylül tarihindeki yazısında diyor ki kendimi... Diyanete devrediyorum diyor. Diyanete devredilmeyi talep ediyor ve çok ilginç bir sektif talebimin dikkate alınmasını ve bir an önce diyanete tahsis edilmeyi rica ediyorum. Belki tek bir isteğim olabilir bu süreçte diyor. Şahsımın diyanete devir törenini. İnsan hakları mahkemesi başkanlığı hakim Spanoda da davet edilmeli. Kebapçıyla alıcı arasında bir beş dakika ayırması yeterlidir diyor yani ciddi bir sistem. E, çünkü hem sevil toplum hem de akademisyenler e, sanırım e, en azından anayasa okupçuları kendilerine zaman ayrılmasını istemiş beklemişler. Tabii. Belki sonraki Tabii. bir e, projede çalışmada bu ortamın da sağlanması gerekir diye düşünüyorum ben Sayın bu... Merkez Başkanımız bu konuda. Ben, iyi... ben bunu umuyorum ve bütün e, <gülüyor> <gülüyor> Umuyorum. İnşallah en kısa zamanda hatta böyle bir organizasyon olur. Yapalım ee, inşallah. Bir araya gelmeleri mümkün olur. Ee, herkesin... Evet. E bütün sorunları açıklığıyla ve objektifliğiyle iletilebilmesi açısından. Ben çok teşekkür ediyorum yayına bağlanmama vesile olduğunuz için tekrar. Ee, Şeref duyduk. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek çok, üzere. Çok Saygılar arkadaşlar. Çok İyi çalışmalar efendim. efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla <gülüyor> kalın. sağlıcakla <gülüyor> kalın. Çok Şimdi bir müzik arasını verebiliriz tabii ki. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Ee, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Duygu Hanım'la Aynur Hanım'ın programın önceki bölümündeki açıklamaları ve bilgilendirmeleri sonrası belki de şimdi yeni bir konuyu Aynur Hanım'la konuşmaya başlayacağız. Ee, ama Aynur Hanım e, herhalde e, bana da bilgi verecek. Spano'nun İstanbul Barosu'na ziyaretinin çok önemli bir değeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında mahkeme başkanlarının bu tür nezaket ziyaretleri olağan bir şey. Fakat İstanbul Barosu'na, Ankara'daki görüşmelerden sonra İstanbul Barosu'na yaptığı ziyaret özellikle insan hakları ve hukuk devletiyle ilgili Sorumluluk üstlenen baroların hatta avukatların, barolar birliğinin şu anda yaşadığı ve özellikle de e, adli yılın açılışıyla Sayın Cumhurbaşkanı tarafından avukatlara ve barolara yönelik olarak e, yaptığı açıklamalar bakımından da e, önem kazandı. Çünkü e, İstanbul Barosu e, özellikle son e, e, bir yıldır e, mahkemeler ve mahkemelerde yapılan yargılamalar, e, bu yargılamalar sırasında özellikle avukat meslektaşların e, savunmanın sesi, hak arama mesleğinin temsilcileri olan avukatlarla ilgili e, temsil ettikleri müvekkilleri e, girdikleri dava ile bütünleştirilmelerini ee, yaşadığımız bu süreçle ilgili İstanbul Barosu'nun e, yaptığı mesleki e, açıklamalar e, ve durduğu yer açısından e, Spano'nun e, İstanbul Barosu'nun ziyaretinin önemli bir e, ziyaret olduğunu düşünüyorum. E, aynı Programımızın ilk arasında bunu konuştuk. E, şimdi geriye kalan zamanda Anayasa Mahkemesi'nin... E, iki tane kararı yayımlandı 8 Eylül e, tarihli iki gün önceki resmi gazetede çok önemli çünkü e, olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnameleriyle o, o hal KHK'ları ile kısaca söylediğimizde e, hakimlik mesleğinden ihraç edilen bir kişiyle kamudan ihraç edilen bir başka kişinin e, barolara yaptığı avukatlık yapmak için barol evralarına kayıt olmak için yaptığı başvuruların ee, geldiği noktayla ilgili. Ee, ben bir tanesini esas alarak anlatacağım ama ikisi de aynı sonuca varıyor değişik nedenlerle. Bir tanesi M.B. kararı. Bir tanesi de Taner Mahmutoğlu. Belki de Tamer de ben Taner diye yazmışım. Tamer ya da Taner Mahmutoğlu kararı. Ee, burada e, avukatlık mesleğinin niteliği, kamu görevi midir? Kamu hizmeti midir? tartışması ciddi bir şekilde yapılmış. Niye yapılmış? Çünkü olağanüstü hal KHK'ları ile şöyle bir düzenleme getirilmişti. Bu KHK ile kamudan ihraç edilen kişiler kamuda bundan sonraki süreçte istihdam edilemez diye bir yasaklayıcı norm içeriyor bütün KHK'lar. Dolayısıyla her iki kişinin de ilgili barolara yaptığı başvuruları, barolar kabul etmiş. Bu iki kişiyi de hukuk fakültesi mezunu bu kişiler çünkü e, avukatlık yapmaya engelleri bulunmadığını değerlendirerek baro levhalarına kaydetmişler. E, Barolar Birliği de bu işlemleri onamış çünkü Barolar Birliği'nin görüşü de avukatlığın her ne kadar kamu hizmeti olarak nitelenmiş olması e, dikkate alınsa da aynı zamanda serbest meslek niteliği de dikkate alınmış ve serbest meslek e, olması... Kamuda istihdam edilmiş anlamına gelmemektedir. Evet, kamu görevi yaparlar, kamu hizmeti yaparlar. Kamu görevlisi gibi e, bir suç işlediklerinde yargılanırlar. Ama tipik kamu görevlisi değildirler. E, devlet memuru değildirler. O yüzden o kendi ofislerinde kendi vergilerini ödeyerek kendi işlerini kabul etme ve reddetme özgürlüğünden dolayı avukatlığın serbest meslek olması ve bağımsızlığı ana karakterini daha fazla belirler. Kamuda istihdam edilmiş sayılmayacakları için kendilerinin baro rehasına kaydedilmesinde bir engel yoktur diye Barolar Birliği de değerlendirme yapmış. Ama Adalet Bakanlığı her iki kişi hakkındaki bu Barolar Birliği kararını hukuka aykırı bulmuş. Biraz onlardan bahsedeceğiz ve iptal davası açmış. İptal davasına bakan mahkemeler de işlemleri Adalet Bakanlığı gibi düşünerek iptal etmişler. Bütün başvuru yolları tükendikten sonra, bütün yasa yolları tükendikten sonra da bu kişiler anayasa mahkemesine başvuruda bulunmuşlar. Anayasa mahkemesinin yaptığı bir değerlendirme var. Ondan bahsederek bugünkü programımızı kapamak gerekiyor. Çünkü her iki karar da örnek niteliğinde hepimiz biliyoruz az önce Duygu Hanım insan hakları mahkemesinin iştahatları üzerinden değerlendirme yaptı. Aynı şey Anayasa Mahkemesi'nin iştahatları için de geçerli. Bireysel başvuru yolunda üretilen kararlar hem subjektif bir etkiye sahip, yani başvurucunun hukukunu belirliyor, bir temel hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin bir değerlendirme yapılıyor ve yeniden yargılanma olanağı ya da artık yeniden yargılanmasında bir anlam yoksa, olanak yoksa ciddi bir tazminat ödenmesi kendisini. E, kırılan onurunu ya da ihlal edilen hakkının getirdiği zararı telafi edici bir sonuca varılıyor. E, ama aynı zamanda bu kararların objektif etkisi de var. Nedir o? E, başvurucuyla aynı durumda olan, benzer durumda denk durumda olan diğer kişiler hakkında da Alt derece mahkemelerinin, yani daha doğrusu derece mahkemelerinin, çünkü Anayasa Mahkemesi bir yüksek mahkeme, derece mahkemesidir ama birinci derece, ikinci derece mahkemeleriyle yargıtay mahkemelerinin bu Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı benzer olaylarda örnek işteat olarak uygulaması gerekiyor. Binlerce insan kamudan ihraç edildi. E, o diye kısalttığımız olağanüstü hal e, inceleme e, olağanüstü hal kararlarını inceleme komisyonu pek çok başvuruyu karara bağladı ama biliyoruz ki çok düşük orandaki e, bir başvuruyu kabul ederek e, arındırma adı altında kamudan ihraç edilen kişilerin az bir kısmını kamuya geri çağırdılar ve kamuya geri çağıran insanlar da kendi alanlarında değil Personel dairesinin uygun bulduğu bir başka alanda çalışıyorlar. Bu tür sıkıntılar var. O yüzden e, hukuk fakültesi mezunlarının e, o hal KHK'ları ile kamudan e, ihraç edilmelerinden sonra avukatlık yapıp yapamayacağı gerçekten ciddi bir sorundu. İşte bu ciddi soruna e, bir e, çözüm getirdi Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi de aynı Barolar Birliği'nin yaptığı değerlendirmeye itibar ederek dedi ki, kamuda istihdam edilmek değildir. Çünkü avukatlık aynı zamanda bir serbest meslektir. E, kamu hizmeti yapsa bile devlet memurluğu niteliğinde değildir. Avukatlığın kendine özgü kuralları var. Demin söyledim. en önemli kural nedir? Bağımsızlık. Kendi işini kendi seçebiliyor ve kendi parasını kendi kazanıp vergisini kendi ödüyor devlete. Yani devletten bir maaş alması söz konusu değil. E, dolayısıyla avukatlığın kamusal niteliği e, avukatın bağımsızlığına halel getirmez ve eğer bir baro uzman bir kolluk e, bir meslek örgütü bir kişinin avukatlık yasasının 5. maddesinde tanımlanan kriterlere uygun olduğunu düşünüyorsa o zaman o kişi hakkında ne yapılabilir? E, Baroya e, levaya kayıt e, işlemi yapılabilir ve bu kişi avukatlık yapabilir dendi çok önemli. Siz ne demek istiyorsunuz bu konuda söylemek istediğiniz şey nedir? E şimdi e, yani öncelikle bu ohalit itiraz komisyonlarının nasıl bir e, kurum olduğu konusunu da evvel hem açıklıyor programlarında tartıştık hem de başka yerlerde tartıştık yani. <gülüyor> OHAL kararnameleriyle veya kararname içinde adı geçen, adı geçtiği için e, kamusal hizmetten uzaklaştırılan veyahut da ihraç edilen veya alınan kişilerle ilgili itiraz komisyonlarının verdiği kararların nasıl bir karar olduğunu tartıştık. İdari bir karar mı, yargısal bir karar mı? Ve daha sonra bunlarla ilgili Türkiye'nin her yerinde değil ama sanıyorum Ankara'da bir tek e, idare mahkemeleri buna yapılan e, evet. itirazlar açısından e, görevlendirilmişti bu da. Ve e, tabii ki hem e, ilk e, kararnamede hem de OHAL İtiraz Komisyonu kararlarında e, verilen kararın gerekçeleri ve bu karara varılmasının kanıtları, nedenleri, sebepleri, amaçları da açıklanmamıştı. Hı hı. Şimdi Bu bakımdan bu, bu komisyonun verdiği kararlarla kişilerin e, mesleki yaşamlarının e, veyahut da kamudaki aldıkları görevlerin e, sona erdirilmesinin hukukiliği çok uzun yıllar tartışılacak. Tıpkı 12 Eylül'deki 1402'lik yani sık yönetim kanunu uyarınca e, görevlerinden alınan kişiler akademisyenler gibi. E, bu, bunu bir kere e, ben ifade etmek istiyorum bir kere daha. Ya, ya bu çok önemli bir şey. Ama Anayasa Mahkemesi'nin özellikle bu kararda zaten e, başvurucuyla ilgili bir karar olduğu için çok önemli. E, hem baronun hem Barolar Birliği'nin gerekçesi hem de Adalet Bakanlığı'nın e, buna itiraz sonucu verdiği karar ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nin e, verdiği kararı dikkate aldığımızda şöyle bir şey e, sizin de söylediğiniz gibi e, şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Avukatlık e, nasıl bir e, e, konumdur, avukatlık nasıl bir statüdür ve avukatın yaptığı hizmet nasıl bir hizmettir? Ee, biliyorsunuz 2001 yılında yapılan değişiklikle e, bu e, avukat serbest bir meslektir dedikten sonra yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder düzenlemesi getirildi. E, çünkü bu, e, bu düzenleme aslında baroların e, bir önerisiydi ve özellikle İstanbul Barosu ile Marmara bölgesindeki aylarca süren tartışma ki buna avukatlar işte e, akademisyenler bu toplantılara katıldı ve e, böyle bir e, düzenleme metni iletildi. Bununla şunu söylemek <gülüyor> istiyorum aslında Avukatlık yasasındaki bu yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil eder demeseydi bile mesleğin niteliği, yapılan e, kamusal e, faaliyetin niteliği tam da e, süce olarak avukatın bağımsız ve serbest bir meslek sahibi olduğunu, dolayısıyla süce olarak avukatın bir kamu görevlisi olmadığını e, gösteriyor. Ama avukatın faaliyetinin yani yargılama e, mahkemelerde veya mahkeme dışı uyuşmazlıkların çözümünde gösterdiği faaliyetin avukatlık kanunun 34 arkasından 135. madde ile getirilen disiplin çok ciddi bir e, kamusal hizmet niteliğinde olduğunu gösteriyor. Burada e, hizmet ile bu hizmeti sunan e, avukatın konumlarını birbirinden ayırmak mutlak surette bana göre doğru bir e, değerlendirme. Avukatlığın dışında da böyle e, kamusal hizmet yapıp ama kamu görevlisi olmayan kişiler var. E, bu bakımdan Anayasa Mahkemesi'nin e, sorunu bu tartışmayı yaparak çözümlemesini e, avukatlık kanunu 136 sayılı avukatlık kanundaki normun dışında çok önemli bir değerlendirme olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Birleşmiş Milletler'in avukatlara ilişkin e, prensip kararları, özellikle Havana avukatla ilişkin Havana kuralları, Zaten e, Anayasa Mahkemesi'nin bu değerlendirmesini doğru kılıyor diye düşünüyorum. Hem öyle hem de mesela MB e, hakkında takipsizlik kararı vermiş. Yani e, ciddi bir e, sıkıntılı alan doğmuştu. Şimdi insanlar e, hakim oldukları için o halike, savcı oldukları için o halike başvuramıyorlar. Ancak idari dava önce o yol kapalıydı, sonra açıldı. idari dava yolunu izleyebiliyorlar. İdari davaları kaybediyorlar ama bir taraftan bu insanlar niye meslekten ihraç edildi? FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı olduklarından dolayı. Şimdi irtibatlı, iltisaklı olmak sadece bir takım indikatörlere bağlı olarak idarenin e, tahmini ve takdirine bağlı olarak yapılan bir işlem. Ama aynı sonrasında aynı süreçte bu kişiler e, Cumhuriyet e, Savcıları tarafından soruşturulmuşlar ve Cumhuriyet Savcısı mesela MB hakkında örgüt terör örgütü üyeliği için yeterli delil yok. Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs bakımından da zaten herhangi bir icrai, iştiraki hareketi yok diyerek takipsizlik vermiş. Yani ortada zaten masumiyeti ortaya kesin olarak takipsizlik kararıyla bir kere daha pekiştirilerek ortaya çıkmış. Zaten anayasa 38-4'e göre masum olduğu varsayılan bir insan var. Şimdi bu insan Cumhuriyet Savcısı idarenin tek yanlı işlemiyle, e, soruşturma bile açılmadan çıkarılıyor KHK'nın HSK'ye verdiği yetki gereği. E, ondan sonra o halike gidemiyor, iler dava açıyor, onu kaybediyor. E, burada e, takipsizlik alıyor diğer taraftan da takipsizlik almış. Yani Cumhuriyet Savcısı tarafından herhangi bir terör örgütüyle ilgisi olmadığı belirlenmiş masumiyeti pekiştirilmiş bir kişinin Avukatlık yapmasında zaten engel olabilir mi? Olmaması gerekir. Ee, Mahmutoğlu başvurusuna baktığımızda da bu kişi yargılanmış Ankara Ağır Cezada ama onun hakkında da takip, pardon, beraat kararı verilmiş. Yani Dolayısıyla insanların zaten anayasayla kabul edilen masumiyet hakkı yargılanmaları sonunda bir kez daha kesinleşmiş bir kanaatle kendilerine iade edilmişse ve avukatlık kanununun aradığı diğer başka engellerde ortada yoksa e, tabii ki bu kişiler mesleğe kabul edilebilmelidirler diye düşünüyorum. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi önemli bir sorunu çözmüş oluyor. Ee, daha çok berat çıkacaktır, daha çok takipsizlik çıkacaktır ve pek çok insan e, avukatlık yapabilir hale gelecektir. Tabii bunun getireceği başka sıkıntılar var. Bunu başka bir zaman konuşalım. Yine insan hakları hukuku anlamında da Anayasa Mahkemesi e, bu tür sorunları e, medeni hak ve uyuşmazlık olarak e, Medeni haklarla ilgili özürlerin bir uyuşmazlık olarak değerlendirmiş. ama bugünkü programımızın zamanı buna el vermiyor. Belki bir başka programda e, hakimlerin savcıların e, idareyle yaşadığı bu uyuşmazlıklardan, Sonra uğradıkları hak ihlalleri nasıl nitelenmeli? Özel yaşamın gizliliğine yönelik bir müdahale midir bu? Çünkü KHK'larla bütün topluma FETÖ'cü olarak ilan edildiler. Ve çalışma hakları ellerinden alındı. Çalışamadılar, işsiz kaldılar, başka iş de yapamadılar. Bir de fair hearing yani adil muhakeme, hakkaniyetli muhakeme hakkı bakımından da ihlal var. Bu çok önemli. Adalet Bakanlığı'nın ve idare mahkemesi hakimlerinin ki orada da oy birliği yok, oy çokluğu var biliyorsunuz, yaptığı bu yorumu keyfi buluyor Anayasa Mahkemesi. Yani siz burada istihdam sayılır derken aslında kanunda tam olarak açık bir şekilde düzenlenmemiş bir alanı, Keyfi olarak genişletici özgürlükler aleyhine genişletici şekilde yorumluyorsunuz. Bu öngörülebilirliğe aykırı programımızın adı olan hukuk güvenliğine aykırı. Ee, i̇nsanlar hukuk devletinde yaşıyorlarsa başlarına ne geleceğini, hangi kurallara göre yaşamaları gerektiğini ve nasıl yargılanacaklarını bilmek durumundalar. İstihdam mı değil mi tartışmalıyken bir görüşe itibar eden mahkemelerin yaptığı bu yorum... Hukuk güvenliğini ihlal eder, keyfilik vardır. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir yargılamada dürüst, hakkaniyetli, adil muhakemeyi ihlal eder demiş Anayasa Mahkemesi. Ben tamamen katılıyorum Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi e, e, ben e, başında şunu söylemiştim, e, e, itiraz, komisyonların, itiraz komisyonlarının, hal itiraz komisyonlarının verdikleri karar veyahut da e, itiraz üzerine verdikleri kararın başlangıcı e, kanun hükmünde kararnameler, OHAL kararnameleriyle e, meslekten uzaklaştırılan kişilerin daha sonraki e, OHAL itiraz komisyonu kararlarını yaptığı itirazların çözümünün e, sonuçta hep tartışılacak hukuki e, süreçler olduğunu ifade etmiştim. Ama şimdi burada sizin de söylediğiniz gibi zaten savcılıkça verilmiş bir kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve bir diğerinde de bir beraat kararı var. Bu kararlar dikkate alındığında zaten e, avukatlık yasasında avukatlık mesleğine girişle ilgili söylediğiniz gibi e, yasal engeller yoksa, hukuk fakültesi mezunu ise, diğer yasal engeller yok ise zaten baro levhasına kaydı gerekir. Buna Adalet Bakanı'nın itiraz etmesinin haklı bir gerekçesi yoktur. Ama diyelim ki şöyle bir şey, hakim ve savcı olmadı ama Adalet Bakanlığı'nda veyahut da devletin başka bir kademesinde hukuk fakültesi mezunu olarak idari bir görev yapan kişi OHAL İtiraz Komisyonu kararıyla atıldı. Yaptığı başvurular sonunda itiraza karşı yaptığı... E, e, e, Komisyon reddetti başvurusunu. Idare, mahkemesi, i̇dare mahkemesinde dava açtı, da o reddi da redd oldu. oldu. Şimdi peki bu kişi e, avukatlık için başvurduğunda OHAL itiraz Komisyonu'ndan e, redd oldu, ona karşı açtığı dava redd oldu diye hiçbir sebebi... Dayanağı gösterilmeden verilmiş bu kararları karşı yine barolar baro levhasına kaydını yapamayacak mı bu kişinin? Ben biraz evet. o açıdan da ee, evet. Başta o hali itiraz komisyonlarının verdiği kararların hukuki bakımdan evet. e, uzun evet. süre tartışılacak kararlar olduğunu ifade etmek evet. istemiştim ama evet. Anayasa Mahkemesinin bu kararlarında zaten dayanak evet. olan e, konu takipsizlik kararı ve berat kararları evet. e, bence Anayasa Mahkemesi e, Hı -hı. doğruyu bir kere daha tescil etmiş sadece diye düşünüyorum. Evet. İnsanlar yıllarca üzüntü yaşadıklarıyla kaldılar. Evet programımız bitti süremiz doldu uyarımızı aldık dolayısıyla evet. ben bugün için e, herkese saygılarımı sunuyorum teşekkür ederim. Evet yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hukuklu günler umuduyla hoşçakalın diyelim hmm. Hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.